Evet hocam. Esas itibariyle döllenme meydana geldikten sonra oluşan o lütfem canlıdır. Hatta, yani iki haftaya kalmadan önce. Elbet elbette. Hocam. Hatta döllenme olmadan önce de malumunuz canlıdır. Dolayısıyla canlılık oluşması için iki haftanın geçmesi şart değil. Ancak şunu biliyoruz ki cenin üzerinden her bir geçen gün onun canlılığını biraz daha arttırıyor. Kabiliyetlerini, yeteneklerini biraz daha arttırıyor. Mesela altı haftalık bir cenin bir aylık bir cenin gibi değil. Nitekim hadis-i şerifte de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam اِذَا مَرَّتْ عَلَى النُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَاِرْبَعُونَ يَوْمًا يُرْسَلُوا اِلَيْهِ Bir cenin üzerinden 42 gün geçtikten sonra Cenab-ı Hakk'a melek gönderir. İşte farklı bir aşamada olduğunu anlıyoruz. Ve yine Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği Bukhari, İmam Bukhari ve Müslim'in naklettiği bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerif Peygamber Aleyhisselamın sözü. Efendimiz diyor ki inna halqa ahadakum yujma'u fi batni ummi 40 İşte sizden birisinin annesi karnındaki 40 günlük aşamasında nutfe olur. Sonra mudga olur, sonra alaka olur. 4 ay geçtikten sonra, 120 gün geçtikten sonra Cenab-ı Hak melek bir melek gönderir. İşte onunla alakalı bazı aşamalar söz konusu olur. O zaman 42 günlük ayrı bir boyuttur. 4 aylık ayrı bir boyuttur. Farklı bir aşamadan geçiyordur cenin. Ancak şunu bilmek lazım. Ruhun üflenmesi ayrı bir şeydir. Ceninin canlı olması ayrı bir şeydir. Dolayısıyla esas olan şudur. Anne rahmine düştükten sonra, e, gebe olduğu tespit edildikten sonra o alınmamalıdır. Ancak bazı mazeretler söz konusu olursa ki, yani bu mazeretler de ciddi mazeretler olmalıdır. Hamileliğin devamı annenin hayatına ve hayatına dair ciddi bir risk söz konusudur. İnsan e, o zaman çocuğunu aldırabilir, mesul olmaz. Ancak böyle bir risk söz konusu değilse, o zaman iki haftalık da olsa, üç haftalık da olsa aldırılmamalıdır. Ancak şunu belirtmek gerekiyor. Eğer gerçekten kesinlikle tavsiye ettiğimiz anlaşılmasın, caiz olduğu da anlaşılmasın bundan ancak gerçekten ciddi bir kararlılık varsa Furkan Hocam. Kesin bir kararlılık varsa, mesela eşler arasında bir boşanma söz konusudur veya annenin psikolojik bir rahatsızlığı söz konusudur, hamileliği devam ettirdiği takdirde artacaktır veya ciddi bir ilaç kullanıyordur. O ilacı kullandığı zaman kullanamama imkanı yoktur, mutlaka kullanacak, kullandığı zaman da cenine ciddi bir rahatsızlık meydana getirecek. Eğer böyle bir mazeret söz konusuysa şunu söyleyelim, bir gün önce aldırmak bir gün sonra aldırmaktan daha az mesuliyetlidir. Tekrar if Eyvah. edeyim ifademi. Çünkü yarın aldırmak, bugün aldırmaktan daha büyük bir günahtır. Çünkü cenin annesinin rahminde karnında her gün gelişiyor. canlılığı biraz daha artıyor, biraz daha gelişiyor. Dolayısıyla eğer böyle bir şey söz konusuysa insan tövbe eder, istiğfar eder Cenab-ı Hak'tan. Böyle bir mazeret söz konusuysa iki haftalıkken aldırmak, üç haftalıkken aldırmaya göre mesuliyeti daha azdır ama mesuliyetten hali değildir. Bunu böyle bilmek gerekir.